784. konu, Hz. Osman da Abdullah bin Zübeyr'in ibadet konusunda gayret göstermeleri, Hz. Osman bütün seneyi oruçla, ilk saatlerinde birazcık uyuduktan sonra geceleri de sabaha kadar ibadetle geçirirdi.